Günaydın. Haftanın sonuna yaklaştığımız bugün yine pek çok mücadele alından haberlerle sizlerleyiz. Güney Yalova'dan bir haberle başlayalım. Kampanya Yalova platformu tarafından gıda tarım ve hayvancılık bakanı Mehdi Eker'e yönelik başlatılmış platform bakanlığının sözünde durmasını ve Atatürk Bahçe Kültür Merkez Araştırma Arasının parçalanmamasını talep ediyor ve diyor ki. Yalova'da Adliye Binası'nın karşısında Atatürk'ün Tarihi Yürüyen Köşkü'nün arkasında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne ait hazine adına kayıtlı bulunan tarım arazisinin büyük bir kısmının Adalet Bakanlığı'na adliye ve lojman yapımı için tahsis edilmiş olduğunu ve bu arazide inşaat çalışmalarının başlamış olduğunu görüyoruz. Atatürk Bahçe Kültür Merkezi Araştırma Enstitüsü Atatürk tarafından bölge ve ülkede tarımın gelişmesi, yetiştiricilikte, modern tekniklerin kullanılması ve çiftçilerin bu teknikleri öğrenmesi amacı güdülerek satın alınmış ve 11 Mayıs 1928 tarihine kadar Millet Çiftliği adı verilen bu arazide Atatürk bizzat kuruluş amacının gerçekleşmesi için çalışmıştır. Sonra da 11 Haziran 1937 tarihinde planlanan amaçların doğrultusunda çalışmalar gerçekleşsin düşüncesiyle bu arazi Türk milletine bağışlanmıştır. Şu anda enstitüde ıslah ve yetiştirme teknikleri çalışmalarının yürütüldüğü meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri, mantarcılık, doku kültürü ve bitki beslenme gibi birçok laboratuvar vardır. Bu enstitünün değişik birimlerinde yer alan projeleri TÜBİTAK'ta desteklemektedir. Daha evvelki yıllarda da bir amaç doğrultusunda kullanılması için millete bağışlanan arazi, tarım arazisi dışında arazi yokmuş gibi devlet hastanesi İDO iskelesi için parçalara bölünmüştür. Bugün de adliye ve lojman yapımı yol yapımı için tarım arazisi parçalanmakta ve henüz imar planı değişikliği ve adliye yapımı için gerekli yasal işlemler yapılmadan çalışmalar başlatılmıştır. Önceki yıllarda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, lojmanların Türkiye ekonomisine zararlarından bahsedip lojmanların satılacağını duyurmuştu. Halka karşı haksız ve hukuksuz ve yetkili birimlerin göz yumduğu bu haksızlığa dur demenizi istiyoruz. Çeşitli basın ve yayın kurumlarındaki Kamu spotunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı tarıma elverişli alanların tarım dışı kullanımları geleceğimize indirilmiş büyük bir darbedir. Gerçeğine bizler de katılıyor ve savunuyor. Bakanlığınızın sözünde durmasını ve Atatürk Bahçe Kültür Merkezi araştırma arazisinin parçalanmamasını saygıyla arz ve talep ediyoruz, diyor platform bu kampanyasında. Muhatabı Cumhurbaşkanı olan bir kampanyayla devam edelim. Merve Çek, bilgisayar sertifikayla olmaz diyor ve şöyle devam ediyor. Bizler ön lisans programlarında bilgisayar programcılığı mezunlarıyız. Birçoğumuz liseden sonra iki sene bilgisayar üzerine yüksek okul okuyarak bu bölüm üzerinde hayatlarımızı kurduk. Fakat kadrolarımızın büyük bölümü devlet kadrolarına alımlarda yaklaşık 45 günlük sembolik kurslara giden herhangi bir ön lisans mezunuyla bir tutulan sertifika sahipleriyle paylaşmak zorunda kaldık. Hayatları süresince programlama, arıza tespiti vesaire konularında bilgi sahibi olmamış büyük bölümü sırf bu sertifika alımlarından faydalanabilmek için açık öğretim fakültelerinden en kolay bölümlerinden mezun olabilecekleri bölümleri tercih ederek sertifikalarıyla alımların önümüze geçmektedirler. Sayı olarak en kalabalık bölümlerin başında gelmemize rağmen atamalarımız çok yetersiz olup yerimize alınan kadro personellerinin birçoğu vasıfsız olarak göreve gelmektedir. Bu sertifikalar maalesef aldığımız diplomaları etkisiz kılmaktadır. Sizlerden bu adaletsiz tutuma karşı bizlere yardımcı olmanızı ve bilgisayar hakkında tam donanıma sahip biz bilgisayar programcılığı mezunlarının kadrolarının sertifika sahiplerine açılmaması konusunda gereğini arz ederiz, diyor Merve. Kampanyaya Twitter'dan bilgisayar sertifikayla olmaz hashtag ile destek olabilirsiniz. Sıradaki haberimiz için Kahramanmaraş'tayız. Kampanyayı başlatan Oğulcan Şeker. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'ne sesleniyor. Talebi ise Sır Barajı'nın kirliliğine bir çözüm bulunması. Kahramanmaraş Sır Barajı gün geçtikçe daha fazla zehir saçmaya devam ediyor. Belediye Başkanımız arıtma tesisinin yapılacağını söyledi fakat bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bu projenin bir an önce icatı geçmesi için bu kampanyayı başlattık daha fazla zehirlenmek istemiyoruz diyor Oğulcan Sır Barajı'nın temizlenmesi için başlatmış olduğu bu kampanyada. Ve İstanbul'dan bir haberle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'a yönelik. Ahmet Sağır otobüs hattı talep ediyor ve diyor ki bizler okulumuz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Okulumuza giden araçlar küçük ve kalabalık olduğundan otobüs duraklarında saatlerce bekliyoruz. Biz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri olarak... Avcılar Metrobüs, Sefaköy Metrobüs ve Kazlıçeşme Marmara istasyonları yönüne körüklü otobüslerden oluşan 3 adet otobüs hattı istiyoruz diyor Ahmet Bu kampanyasında. Ve geldik günün son haberine. Kampanya Mücahit Avcı tarafından İçişleri Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Talebi ise yeni çipli kimliklerin 18 lira olan bedelinin kaldırılması. Mücahit şöyle açıklıyor: Aralık ayından itibaren dağıtılmaya başlanacak çipli kimlik kartı ile birlikte 1976 yılından beri hayatımızda olan mavi ve pembe nüfus cüzdanları geçerliğini yitiriyor. 10 yıl kullanım süresi olan yeni kimlik kartlarıyla vatandaştan periyodik olarak para kazanmayı amaçlamakta devlet vatandaşa hizmet görevinde ihlal ediyor. Her vatandaşın vergi ödemek gibi bir görevi var. Devlet de vatandaşa hizmet etme görevi var. Vatandaşı gelir kapısı olarak gören bu uygulamayı sona erdirmek için kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz, diyor Mücahit. Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş ise konuya yargıya taşımaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili basında yer alan haber şöyle. Mustafa Göktaş yeni çipli kimlikler için alınacak ücrete tepki gösterip vatandaşa ek külfet getirmeyin çağrısı yaptı. Basına yansıyan haberlerden kullanıma sunacak olan. Yeni akıllı çipli kimlikler nedeniyle her vatandaştan 18 lira talep edileceğini işaret eden Mustafa Göktaş konuya ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. Diyor ki bu durum tüketicileri zora sokacak. Özellikle de dar gelirli fakir fukara halkı daha da büyük sıkıntıya sokacak. En basit bir örnekle 3 çocuklu bir aileyi ele alırsanız 5 kişinin kimliği değişecek. Ve bu kimlik değişimi işinin bu aileye maliyeti 90 lira olacak. Ülkemizin gerçekleri ortada. Doğu ve Güneydoğu illerimiz başta olmak üzere Anadolu'nun çok yerinde 8, 10, 16 nüfuslu aileler var. Oturun her bir tüketici durumunda olan vatandaşlarımızın halini hesap edin. Bu ücreti ödeyebilecek insan var, ödeyemeyecek insan var. Ödeyemeyen kimliksiz mi kalacak? Üstelik 76 milyonluk nüfus söz konusu burada. Ortaya çıkan rakama bakın diyor Göktaş açıklamasında. Şöyle devam etmiş. Biz akıllı kimliklere karşı değiliz. Modern dünyanın çağdaş gelişimlerine ayak uyduralım. Hatta her tür bilgi bu kimliklerde olsun, cebimizde 4-5 çeşit kimlik taşımayalım ancak bu geçiş sürecindeki kimlik değişimlerinin vatandaştan ücreti alınmasın, alınacaksa da maliyeti alınsın. 3-5 liraya mal olan bir kimliğin 18 liradan vatandaşa sunulması hak değil, adalet değil. Bu kamu hizmetini gerçekleştirirken bile vatandaştan nasıl ederim de 3 kuruş daha yontarım düşüncesiyle hareket etmek yakışıksız. İlgiler bu konuda bir düzenlemeye acilen gitmeli ve ücret meselesini halletmeliler. Bu konunun takipçisi olacağız. Ayrıca bu durum bu şekilde devam ederse uygulamayı da yargıya taşıyacağız denmiş bu açıklamada. Tabii ki çipli kimliklerin başka şekilde eleştirileri de var. Özellikle özel hayata veya kişinin özel alanına ilişkin fazlasıyla girdiği yönünde. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak... Değişimin bir parçası olabilirsiniz. Yarın yine sabah 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.